Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. ve oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyorum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Ki, kolay kolay boşaltamadı yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nın herkese diye. Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün İstanbul Rum topluluğunun kurduğu istos yayınlarından bahsedeceğiz. Hem İstanbul'un tarihi hem de modern tarihi açısından belki de en önemli aktörleri olan Rumların... ...yeterince e, kentin e, parçası olarak görülmediklerini <gülüyor> hissettiğimiz için e, ve bu anlayışla da kurulduğunu hissettiğimiz için İSTOS üzerinden... E, ...Rumları, kenti ve e, modern özellikle modern e, kentte Rumları konuşacağız. Bunu da e, Fatih Benliso ile konuşacağız, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. 2011'de e, kurulan İSTOS'un kurucularından e, biraz hani... Genel olarak başlayalım. İSTOS nasıl kuruldu? Niye kuruldu? Daha sonra belki devam ederiz. ya İSTOS aslında kuruluş süreci biraz e, uzun sürdü. Şöyle bir yıla yayılan bir tartışma sürecinin ürünüydü. E, burada da hani e, çeşitli tereddütler söz konusuydu açıkçası söylemek gerekirse. Ben hani kişisel olarak mesela çok tereddütlü olanlardan bir tanesiydim. O tereddüt de şu biliyorsunuz Rum toplumu... İstanbul'da yani öyle bir demografik erozyona tabi tutuldu ki öyle diyeyim. Özellikle 60'tan 2. yarısı 70'li yıllar itibariyle. Bu toplumun aslında İstanbul ve Türkiye'nin yayıncılık hayatına çok şey vermiş, çok çeşitli düzeylerde katkılarda bulunmuş bu topluluk içerisinden bir yayıncılık faaliyetini bu demografik erozyon... ...sürecinin sonuçlarını yaşadığımız bir dönemde ne kadar yürütebiliriz, bunu başarabilir miyiz diye tereddütler söz konusuydu. Neyse ama işte bir şekilde kurulmuş oldu. Yayıncılık faaliyeti yapıyor adı üstünde Yunanca ve Türkçe kitaplar basıyoruz. Onun dışında ama İstos sadece hani dar anlamda bir yayıncılık faaliyetinin ötesinde... Ee, ...işte inancı kursları olsun... ...çeşitli e, müzik dersleri olsun... E, ...sinema olsun... ...bir dizi alanda da böyle... ...kendi faaliyetlerini arttırmaya... ...yoğunlaştırmaya çalışıyor. Bizim bir tane açtığımız küçük tabii ki... ...kuşkusuz e, kitapçı kafe var... ...onu bir tür işte bir takım tartışmaların yaşandığı... ...vesaire bir mini kültür merkezi... ...mini mini kültür merkezi olarak... E, ...yürütmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla hani nasıl ifade etsem İstanbul Rumlarının hem yayıncılık faaliyetine aslında kesilmiş olan bir zincir söz konusu bir büyük yayıncılık faaliyeti vardı. 60'ların ikinci arasından itibaren Türkiye'de Rumca kitap basılmamaya başlandı. Bu yayıncılık faaliyetinde kesilen, kesilen o zinciri halkayı bugünden yakalayabilmek ama aynı zamanda da sizin de ifade ettiğiniz gibi Ee, işte kent hayatında Rumların e, görünürlüğünü arttırmak, çeşitli düzeylerdeki katkılarını daha görünür kılmak gibi bir amaçlar silsilesi. Söz konusu ne kadar becerebildiğimiz, beceremediğimiz tartışma konusu. Malum e, kriz sebebiyle bu yayıncılık sektöründe özellikle zor e, ve karanlık günler içerisinden geçiyoruz ama işte batmadan devam etmeye çalışıyoruz. Yani şimdi 19. yüzyıl e, özellikle ikinci yarısından sonra bu İstanbul'da önemli bir yayın. Yani ...kapitalizleşme ile de birlikte tüketim kültürü ve dünyadaki bütün bu yayıncılıkla ilgili gelişmelerle ilgili de İstanbul'da çok önemli bir gelişmeler oluyor. Ve Rum yayınları bu belki de en önemli aktörlerinden. Ermeniler de önemli ama galiba Rumlar daha, daha da aktif yayıncılıkta, çevirilerde. Özellikle Hatta entelektüel an... dünyada yani bu modernleşme sürecinin en önemli aktörlerinden biri yani hem arkeoloji alanı hem matematik alanı hem tıp alanı falan bu konuda herhalde yani bütün topluluklar içinde herhalde en fazla ...okullaşma ve modern kurumlarını inşa etmiş olan bir topluluk. Yani Rum topluluğu bu konuda herhalde şehrin en önde gelen şeyi yani. Evet bu Hayır. hani hem İstanbul için söz konusu hem İzmir, e, Adana, e, Mersin, e, Trabzon... ...bir tek, liman kentleri için söz konusu olan bir şey. Yani bu işte 19. yüzyılın ikinci yarısında hep şey denir... ...birinci küreselleşme o süreç içerisinde... ...bahsettiğiniz anlamda işte okullaşma, matbuat hayatı vesaire bir dizi kurumun oluşması... ...bunda çok etkili bir topluluk. Tabi orada bir noktaya dikkat etmek gerekiyor. İstanbul aslında e, Rum ya da inanca edebi e, yazınsal kültürün önemli bir merkezi. Hatta önemli mi bir dönem? Aslında Atina'dan daha önemli bir merkez. Yani bir Bak kültürel başkent söylenecekse eğer Rumlar için... Veya işte yani bu sonradan ortaya çıkan işte Yunan Rum ayrımı belki ama e, bu ayrımdan önceki şeye bakılırsa kültürel ortodoks dünyasının da hatta kültürel başkenti olduğu tabii. için İstanbul bir başkenti yani. Tabii e, ee, öyle bir özelliği var ama tabii yani süreç içerisinde Atina ile rekabette İstanbul geri düşecek yani 1830'da kuruluyor Yunan Krallığı. ...işte hemen akabinde üniversite kuruluyor... Yunanistan'da çeşitli kültürel edebi... E, ...kurumlar oluşturuluyor... ...bu kurumlarla bir... ...nasıl ifade etsem... E, ...böyle adı konmamış tabii ki bir rekabet söz konusu... ...bu rekabet içerisinde de tabii ki İstanbul... E, ...zaman içerisinde geri düşecek... ...ulusal merkez olarak Atina... ...öne çıkacak... E, ...bunun da tabii hani... Şimdi tartışmak ne kadar kolay bilmiyorum ama çeşitli sonuçları var tabii. Yani Atina'nın önüne çıkışı Rumluk dediğimiz işte e, alanı nasıl tanımladığımızı da değiştirecek bir şey. Çünkü onun ulusallaşması anlamına geliyor. Giderek daha ulusal bir Rum, e, Rum kavramsı. Edebiyatın... ]laşması icat edilmesi, milli alfabenin hatta değil mi? Alfabede aslında bildiğim kadarıyla bir şeyden geçiyor. Yani dil konusundaki çalışmalar vesaire. Hani Bodoni ailesinin bu karakterleri yeniden şey yaptığını, yani antik Yunan'ı keşfediyor. Ya da e, şimdi hani bu Türkiye'de epey geç gerçekleşiyor. Yani Türkler açısından mesela şeyi keşfetmek işte Orta Asya falan. Ama Yunan milli kimliğinin E inşasında bu antik Yunan'ın işte özellikle de Avrupa merkezli bir bakış açısı olarak devreye girmesi söz konusu. Buna karşılık Osmanlı İmparatorluğu'nun modernleşme sürecinde bir şeye tutunma çabası var. Bunu şeyde görüyoruz. Mesela II. Abdülhamit işte yetimhaneyi destekliyor. Şimdi dışarıdan bakınca yani bugünkü milli devlet prizmasından bakınca bu biraz tuhaf gözüküyor. Oysa ki o dönem için Abdülhamit'in e, okullaşmayı desteklemesi bir bakıma bir tür yapıştırıcı olarak e, bu toplulukların modernleştirici yönetimselliğini... E, dikkate alması... ...anlamına geliyor gibi geliyor bana. Yani... ...biraz orada bir şey var gibi... Yani ...bir farklılık var. Bugün anlayamadığımız bir şey... ...varmış gibi geliyor. Ya orada tabii... ...bu okullaşma meselesinde ilginç olan bir şey... ...şu 19. yüzyılın ikinci arasında... ...geç 19. yüzyılda eğitim alanında... ...ciddi bir rekabet söz konusu oluyor. Ve bu... ...rekabeti başlatan aslında... ...ve dolayısıyla Rumlar arasında... ...Ermeniler arasında giderek devlet... ...merkezli okullaşma faaliyetler... ...söz konusu olduğunda bunu tetikleyen... ...esas aktör şey, e, protestan misyonerler... Yani protestan misyonerlerin Anadolu'ya girmesiyle birlikte onlar e, bu modern okul dediğimiz e, kurumları oluşturmaya başlıyorlar. Ve bu kurumlar gerçekten ilgi görüyor. Çünkü bir sürü toplumsal e, mobilizasyon mekanizması aynı zamanda okullar. Özellikle daha yoksul e, gençler açısından. Bununla rekabet edebilmek için yani Rumların okullaşma çabalarının bu kadar hızlı yayınlanmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi protestanlarla rekabet edebilmek. Ya, din savaşları birazcık. Tabii da. tabii şey çok ciddi bir kaygı yani... Rum toplumunun daha kırılgan olarak tarif edilen kesimlerinin, yoksulların, kadınların, gençlerin bir tür işte o zaman tabirle işte protestan ya da misyoner propagandasının kurbanı olacağı dolayısıyla millet bütünlüğü içerisinden kopacağı vesaire gibi kaygılarla bu okullaşma faaliyeti ...modern okullar oluşturulmaya başlanıyor. Bu ama öyle bir zincir ki yani onlar oluşturulmaya başlayınca... ...bu sefer merkezi idare de buna karşılık verebilecek... ...bu rekabet içerisinde yer alabilecek okullaşma sürecine gidiyor. Bu tabii ki bugünden baktığımızda garip bir şey bu eğitsel rekabet... Ama e, arkasında şu var nasıl hani devleti meşru şiddet tekili olarak tanımlayan bir tanım söz konusuysa meşru eğitim tekeline kim kavuşacak gibi bir ya da henüz o tekelci anlayış söz konusu değil belki ama bir tür herkes kendi eğitimini ortaya sererek kendi kültürel standartları etrafında bir e, konsolidasyon amaçlıyor. Çünkü eğitsel faaliyeti şu ya da bu okula gitmek aslında hangi o bütünlük içerisinde kaldığında varsa varsayan bir şey. Dolayısıyla bu okullaşma faaliyeti hani Rumlara ya da Ermenilere ya da X toplumuna has bir takım kültürel özelliklerin tabii ki böyle bir doğal süreç içerisinde gelişmiyor. Bu bir rekabet söz konusu oluyor. Bu rekabet içerisinde farklı topluluklarda kendi eğitsel sistemlerini geliştirmeye başlıyorlar. Fransız okulları var <gülüyor> çok sayıda değil mi? Ee, şeylerin mesela... katolik. Esas, esas Amerikan okulları. Amerikan okulları var ve hani Türkiye'deki ağırlıklarını da düşünürseniz ya Katoliklerin de şeyi arasında yani üç sınıflar arasında bile şey çok hani böyle bir, bir çok sayıda çalışma çıkmıştır. Üç sınıflar arasında bile şu çok tartışılan bir mesele. Ya işte Fransız okuluna gönderdi ya da işte şu okula gönderdi böyle bir yani tabii ki belli yüksek eğitim standartlarına ulaşmaya çalışıyor insanlar ama atıyorum bir Fransız okuluna gitmek bir ailenin çocuğunu Fransız okuluna göndermesi E, o milletin şeyi açısından e, seküler ya da dini liderliği açısından bir tehdit olarak algılanmaya başlıyor. Çünkü başka kültürel standartlar etrafında başka bir kimlik edinmeye başlıyor. Ha ne yapalım deniyor o zaman e, biz de bir okul kuralım. E, bunda da Fransızca olması lazım o dönem için. Çok önemli bir dil. Fransızca olsun. Işte atıyorum muhasebe olsun. İyi matematik olsun. Bir takım ticaret dersleri olsun ki hani e, şey içerisinde yer alabilsin. Yani bu, bu okulların verdiği modern hayata has bir takım şeyleri, donanımları bizim okullarda versin gibi bir ...anlayış var. Fenerbahçe'de mesela bu... ...rahibeler okul kuruyorlar... ...değil mi e, Fransız rahibeler... E, ...fakat Fenerbahçe Dalyan bölgesi... ...o sırada Rumların ağırlıkta... ...oturduğu bir yer... ...balıkçılık yapıyorlar Kalamış'ta Fenerbahçe'de... ...ve henüz daha orası... <gülüyor> e, ...bu demir sayesinde... ...şeylerin e, yerleştiği... ...levantenlerin yerleştiği bir bölge değil... E, ...daha sonra hızlı bir levanten akımı... Oluyor. Ve o sırada bu Fransız rahibelerin okuluna karşı büyük bir tepki var halkta. Rum halkta çünkü onlar Katolik ve bizim dinimizi değiştirecekler bunlar gibi. bir Yani onları şey yapıyorlar biraz dikkate almıyorlar dışta tutuyorlar. Fakat ne zamanki bir şey oluyor hastalık oluyor bir şeyde bu rahibelerin burada yardımları dokunuyor yerel halka ve ondan sonra bir kaynaşma başlıyor. İkinci olarak da çocuklar burada gördükleri eğitimle... ...işte muhasebe okuyorlar vesaire... ...daha iyi iş bulmaya başlıyorlar... ...böylece e, tuhaf bir şekilde... ...bir kaynaşma ortaya çıkıveriyor... ...yani rahibe okuluyla... ...yerel halk arasında ama bunun için bir zaman... ...geçmesi gerekiyor mesela bu anlatılır hep... E, ...Kadıköy'deki bu... ...Fransız okulların ilk kuruluşunda... E, ...böyle şeyler yaşanıyor yerel halkla... E, iliş, ...iletişimde... Yazınsal hayatta bile bu rekabetin... ...izlerini görürüz ben biraz açıkçası... ...yani istiyor. hani... <gülüyor> tahmin ettim. <gülüyor> Yazınsal hayatta bile esas itibariyle yani Protestanların gelip e, yani İncil'i tercüme etmesi Rumcaya da Modern Ermenice'ye hatta Türkçe şey çok önemlidir. Anadolu'da biliyorsunuz Rum ya da Ermeni ahalinin önemli bir kısmı Türkçe konuşmaktadır. Yani sahilden dahile gittikçe e, Rumca, Yunanca zayıflar, Türkçe konuşma artar. E, dolayısıyla mesela Protestan misyonerlerin o e, Türkçe İncil getirmesi, Türkçe vaaz vermesi, bunlar çok sarsıcı gelişmelerdir. Patrikhane rekabete zorlayacaktır. Patrikhane hem Türkçe hem Rumca popüler yayınlar, hem seküler elitli de popüler yayınlar yapmaya zorlayacaktır. Ee, dolayısıyla Hani modern hayatın ya da modern kapitalist hayatın her yere sirayet etmiş o rekabetçi doğasına içkin bir şey. Bu okullaşma, işte eğitim vesaire ya da yayın hayatı bütün bunlar aslında topluluklar arası bir tür pozisyon kapmanın ama bunlar çok katmanlı tabii ki. Çünkü bir taraftan mesela yayın hayatında İstanbul kendi kültürel standartlarını dayatırken ya da ortaya koyarken bir taraftan da biraz önce bahsettiğim gibi Atina'nın kültürel standartları giderek daha belirleyici olmaya başlıyor. İşte Anadolu'dan ya da İstanbul'dan gençler Atina'da e, üniversitede eğitim görmeye başlıyorlar. Sonra onlar dönüp öğretmen oluyorlar burada ya da doktor oluyorlar vesaire. Böyle bir yerel entelijansiye oluşuyor. Bu entelijansiye biraz önce ifade edilen çok önemli bir şey vardı. Bu antikite hayranlığı diyelim ona. O o o ...mesajı buraya taşıyorlar. yani işte bu İstanbul'da çok önemli bir e, filoloji cemiyeti söz vardır. Dersadet Rum e, Filoloji Cemiyeti. Bu işte şey de denir, ...İstanbul Rumlarının, hatta Anadolu Rumlarının... ...Küçük Asya Rumlarının eğitim bakanlığı e, olarak da anılır. Bu çok ciddi bir kültürel kurum haline geliyor. Ders kitapları yazdırıyor. Bir takım e, yarışmalar düzenliyor. İşte mesela şey yarışması düzenliyor. Diyor ki Anadolu'daki bütün üyelerine siz işte bulunduğunuz coğrafyada işte mesela Bandırma'dasınız. Bir antik kalıntı bulduysanız, bir sikye bulduysanız ya da bir sütun başı bulduysanız bunu kaydedin, bize gönderin vesaire gibi. Ya da ninnilerinizi kaydedin. Ninlele kaydedin derken tabii şeyle kaydedilmiyor. işte yazın vesaire. Onları bize gönderin. Dolayısıyla hem maddi hem e, ne diyelim ona manevi bir tür kültürel e, belleğin izleri toplanmaya çalışıyor. Ama bu izler toplanmaya çalışırken tabii böyle bir objektif biçimde toplanmıyor tabii ki. Bu izlere birtakım takım manalar veriliyor. işte deniyor ki şu o ...oyunlar aktarılmış mesela... ...bandırmada şu çocuklar şu oyunları... ...oynuyorlar deniyor... Hemen akabinde şöyle bir yorum geliyor Homeros işte Homeros'un işte İliadası'nda da böyle bir oyunun izlerini görmüştük. Burada bir tarihsel devamlılık var bu işte 2000-3000 yıllık Yunanlısı'nın devamlılığı miti etrafında. Ama tabii bütün bu süreç çok canlı bir en başta söylediğimiz çok canlı bir yazınsal hayat. işte gazeteleri, dergileri vesaire. Bir ilginç olan da şudur yani biz tabii böyle 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başına odaklandık. Yani 1950'lerin sonuna kadar mesela İstanbul basın hayatının çok önemli bir parçasıdır Rumcu gazeteli. Yani e, Türkçe Hiç çıkan bilmiyorum. gazetelerle şeyle içerisindedir de yani e, Türkçe gazeteler Rumca gazetelerde çıkan yazıları iktibas eder. Tam tersine işte Rumca gazetelerde e, Türkçe gazetelerde çıkan yazıları iktibas eder. Rumca gazeteler üzerinde tabii ki ciddi bir denetim, kontrol ve hatta işte e, dönem dönem gündeme gelen e, fiili ya da resmi baskılar söz konusudur. Ama hakikaten bu Rumcan'ın 1950'lerin sonuna kadar... Hem sözlü olarak hem de yazılı olarak İstanbul'un tabi ki artık İstanbul'un Cumhuriyet döneminde kamusal hayatın bir, bir parçası çok yakın zamana kadar. Bu tabi böyle hızlı bir şekilde biraz önce söylediğim gibi yani 60'ların ikinci yarısı 70'lerle birlikte ortadan kalkıyor. Bir İstanbul'un görünür bilinir bir dili olmaktan çıkıyor. Hem yazınsal olarak hem sözlü manada. Sözlü manada da şu yani Tatavla'da kurtuluşta yaşıyorsanız Ya da işte Rumların olduğu, yaygın olarak meskun olduğu bir sürü semtte yaşıyorsanız orada işte yani Türk'seniz de, Ermeni'seniz de, Yahudi'seniz de çat birkaç kelime Rumca bilirsiniz. Rumca bir merhaba der diyebilirsiniz. Yani orada yaşayan dillerden bir tanesidir. Ortadan kalkan biraz bu oldu. Biz hani biraz da canlandırmaya çalıştığımız bu Rumcayı, Yunancayı tekrar mümkün mertebe hem bunu, bu bu kaybın nasıl yaşandığını hatırlatmak hem de Rumca yeniden bu şehrin dillerinden birisi statüsünü kendimizce olabildiğince vermeye çalışmak. Ya ben aslında nasıl hani ilgilenmeye başladım bu konuyla. Şimdi o yani 1850'den itibaren İstanbul önemli bir kapitalist tüketim me mekanı. Ve burada en önemli aktörlerden Bir tanesi de Rumlar. E, mutlaka burada roman çıkmış oldu. Yani ve hani bildiğimiz, okuduğumuz, yani hani e, kültürümüzün bir parçası olarak bir e, hani Rum bir edebiyatçı söyleyemiyoruz. Hani bu eksiklik beni gitgide daha çok çarpmaya başladı. Hani ni, Yani mutlaka var. Bu tiplemelerin olması lazım, stereotiplerin olması lazım. Züppe karakterini mutlaka bir yerlerde geçiyor olması lazım. Yani, hani hani bildiğimiz hani Ahmet am Ahmet Mithat Efendi'de olan işte Halit Ziya'da olan tiplemelerin mutlaka Rum karşılıklarının olması lazım ki bir arşivde gördüm. dolayısıyla bu eksiklik öyle büyük bir eksiklik olarak çarptı ki beni mutlaka bununla ilgili hani hani araştırmaların olduğu onu tahmin ettim ve o yüzden de hani istosun bununla ilgili büyük bir boşluğu kapatacağını düşündüm. Aslında e, yani haklısınız ve sonuçta bir, ortak bir kültürel alan paylaşılıyor dilsel farklılıklara rağmen. Hatta dilsel farklılıklar o kadar da büyük değil. Biraz önce dediğim gibi yani Rumlar da Ermeniler de Türkçe yayın yapıyorlar. Çünkü Rum ve Ermeni olarak tasnif ettiğimiz toplulukların bir kısmı da ciddi bir kısmı da Türkçe konuşuyor. Ve e, şöyle de, şeyler de var tabii mesela Rum harfleriyle Türkçe, on, Ermeni onu, harfleriyle Türkçe. Yani bu da çok önemli. Rum bu harfleriyle Türkçe mesela çok ciddi yani bu karamanlıca diye karamanlıca, tabir, e, tabir edilen yazınsal biçimde çok sayıda eser var. Yani birkaç örnek vereyim. Mesela e, Misalitis'in, Evangelos Misalitis'in e, Temaşai Dünya Cefakar ve Cefakeş e, Türkçenin Türkçe ilk romanlarından bir tanesidir. Mesela oradaki baktığınızda bu Ee, yani ta kadar gelecek e, Türk sinemasına kadar taşıyacak olan bu şey nasıl ifade etsem ona Orta Anadolu ya da Kayserili e, pinti çıkarcı bakkal ama biraz da hödük biraz da işte yontulmamış fazlasıyla kendi çıkarını kollayan gözeten Kayserili bakkal tipi aslında yani misali de vardır. Rum toplumu içerisinden onun çeşitli yazınsal ürünlerinden çıkan ve tabii ki gündelik deneyimleri vesaire içerisinden süzülen sonra işte Ermenilerin de devraldığı ya da Ermenilerde de zaten olan Türkçe'ye de geçen, Türkler'de de devam eden dediğim gibi Edebiyat'ta karşımıza çıkacak. Sinemada karşımıza çıkacak. Bu kalıbı böyle ortak şey olarak görüyoruz. Ortak bir tip olarak mesela görürüz. Sadece edebiyat değil ama yani gazete olarak da yani misail disanmışken mesela Anatoly gazetesi bu Türkçe bir gazete yani Yunan Afrika ile Türkçe yayınlanan Anatoly gazetesi yani şark ya da Anadolu gazetesi Türkiye'nin Osmanlı döneminde en uzun süreli olmuş yayınlarından bir tanesi şimdi. Ee, yanlış yapıyor da olabilirim yani ama e, 1800 sanırım 60'lardan 1900 işte 22'ye kadar hatta 22'den sonra Yunanistan'a taşınıp orada da bir iki yıl çıkmaya devam ediyor. Dolayısıyla böyle bir 50 yıla 60 yıla yayılan bir yayın hayatı var ve çok hani bakılmış bir kaynak değildir o şey olarak e, incelenmiş e, bu sürekli olarak e, bir kaynak değildir. ...en önemli gazetelerinden bir tanesi de aslında makarsanız o sürekliliği itibarıyla ...hatta Rumca gazetelerden yani öyle bir yazınsal şeyi olduğu için... ...özgünlüğü olduğu için çeşitli Rumca gazetelerden daha da... Ö ...nasıl desem daha özgür bir tırnak içinde daha serbest yorumların da yapılabildiği... ...dolayısıyla yani içerisinde zaman zaman Rum toplumunun çeşitli seküler ya da dini öndelliklerinde eleştirilebildiği falan filan... ...ilginç bir yayındır neyse dolayısıyla... Ee, bu hani gerek Ermeniler, Müslümanlar, Rumlar nasıl adlandırırsa kadar bu çeşitli farklı e, kültürel kümeler arasında tabii çok ciddi geçişkenlikler var yani bunlar böyle bir takım kompartmanlar işte bu eski millet sistemi kafası bize bunu anlatıyordu öyle tabir edeyim yani bir takım milletler var bunlar kendi içlerinde son derece otonom ve neredeyse birbirinden bütünüyle kopuklar böyle bir şey söz konusu değil. Bunlar içe geçiyorlar çok doğal bir Bir de 19. yüzyılın dinamikleri itibarıyla de geçiyorlar. Hani ister istemez biraz ayrışıyorlar milliyetçilikten dolayı hı hı. ama başka noktalarda da geçmek zorundalar. Çünkü yani artık bir insanların birbirinden haber aldıkları bir döneme giriliyor. Yani 18. 17. yüzyıldan çok farklı 19. Evet. yüzyıldan. Ama tabii şey de yapmamak gerekiyor. Milliyetçilik öncesinde de yani böyle bir milletçilikler öncesinde tabii. bir böyle kozmopolit cennet söz konusu değil. Biraz tabii. önce işte mesela protestanlar rekabetten bahsettik. Şeyden de bahsedilebilir yani Türkiye'de. E, tabii modern ırkçı bilimsel tırnak içinde anlamıyla antisemitizm değil ama daha dinsel anlamıyla antisemitizm. Mesela Rumlar arasında çok yaygın oluyor. İzmir'de sık sık e, Yahudilere karşı e, işte bu kan iftirası denen... E, ortodoks da Hristiyan çocukları işte çivili fıçılardan, merdivenlerden aşağı yuvarladıkları falan Dolayısıyla mesela bu kan iftirası çıkar ve e, sinagog basılır. Yahudileri Yahudi mahallesine saldırılar. Hani bu tip rekabet ve çatışma ve ihtilaf noktaları işte bu saldırıların arkasında muhtemelen işte pazarda pay kapma kavgası olabilir ya da başka bir şey olabilir. ki bunu bir takım maddi e, alt e, e, Yapısı da belki söz konusudur ama bu tip rekabetlerin, çatışmaların, ihtilafların da olduğunu e, unutmamak gerekiyor kuşkusuz. Yani, okulların tabii, e, Bir saniye burada, e, e, yani, burada çok önemli bir şey var aslında yani biz bir hem bu milletleri hem mesela Rum cemaati olsun işte ne bileyim Ermeni cemaati olsun bir nostalji içinde sürekli değerlendiriyoruz. Yani ah ne kadar güzeldi bir dönemler şimdi de onlara hep kaybettik yerlerine de kimler geldi falan diye. ya yani Burada hani aslında hiçbir zaman olmamış bir şeyden bahsediyoruz. Hiçbir zaman böyle bir dönem olmadı. Olamaz da zaten insan beraber yaşıyoruz. O yüzden hani aslında burada İstos'un çok önemli bir şey, başka bir katkısı da var. Burayı da şey yapmak lazım. Yani bir yandan var olan var olmuş olanları görünür kılmak, bir yandan da bunun içindeki çatışmaları, rekabetleri de görünür kılmak. Yani böyle bir hani dolayısıyla günümüzü de daha iyi anlamayı başlamak. Yani hani o, o günkü çatış o gün çatışma yoktu, bugün var dememeyi de Hani burası da önemli diye düşünüyorum. Tabii tabii kuşkusuz yani bu bu, bu, bu biraz önce bahsettiğim şeyler ya da e, bu nostaljikleştirme dediğimiz e, eğilim çok yaygın. Özellikle tabii bu Rumlar, Ermeniler, gayrimüslim topluluklar söz konusu olduğunda hatta bir tür e, kentsel e, sosyal statüs söyleme haline de geldi. Yani üst böyle sınıf, bir evet. tür üst sınıf, sınıf. E, işte İstanbul'da köklü olmanın mesela bir köklü bir aileden geliyor olmanın bir şeyi olarak bir ifadesi bir işareti olarak işte Rumları tanımak bilmek onlarla bir tür ilişki içerisinde olmuş olmak ve ondan tevellüt bir tür nostalji içerisinde olmak yani biz başından itibaren hani bu tip bir nostaljikleştirme bu da hani Türkiye'ye özgü bir şey olmadığını da hatırlatmak isterim yani bunu daha çok böyle daha 19. yüzyılın ikinci yarısında Amerika Birleşik Devletleri'nde eee kızıl delilere dönüp bir nostalji söylemi söz konusu olmaya başlayan yani fotoğrafları çekilir, adetleri aman işte bunlarda iyiydi aslında filan gibi bir hani bir taraftan nasıl derler onların mülksüzleştirilmesi, topraksızlaştırılması ve elimine edilmesi süreci devam ederken aynı zamanda bir taraftan da bir nostalji doğmaktadır. Bu çok hani şey bir, bildik bir taraftan da bir mekanizma. Türkiye'de çok yaygınlaştı bu. Hani bunun olumlu boyutları O da olduğunu da görmek gerekiyor. Yani bir ilgi, alaka vesaire ama e, bu hani böyle biraz gündelik terimlerle ifade edeyim. Şeyle ben çok da sık da karşılaştım bir taraftan da. Yani Rumlar, Ermeniler burada iyiydik, güzeldi, koştuk. Şimdi işte A Kürtler geldi, B Suriyeliler geldi, C işte siz doldurun, devam edin filan gibi. Yani dolayısıyla hani bir tür İstanbul'un bu tırnak içinde ya da dışında kozmopolit geçmişine dönük nostaljik imge bugünkü ...tırnak içinde ya da dışında kozmopolitiğine dönük bir yergi, eleştiri, e, itham haline de e, getirilebiliyor. Aslında tam tersini yapmamız gerekiyor. Yani yapabildiğimiz kadar şunu yapmamız gerekiyor. Yani atıyorum mesela yakın bir geçmişte olduğu için 6-7 Eylül e, pogromuna olaylarına adına nedirsek diyelim... ...bakarken onu eleştirir, eleştirir ya da sorgularken... ...ona hani orada olmuş bitmiş bir olay olarak bakmaktan ziyade bugün... Benzer olaylar Türkiye'de yaşanıyor, yaşanmakta herhalde yaşanmadığını kimse iddia etmeyecek. Mini 6-7 Eylüller ya da başka bağlamlarda gerçekleşen 6-7 Eylüllerle hesaplaşmak için onu kullanmak değil miyim? Kötü bir tabir olur ama onu bugüne çağırmak gerekiyor. Aksi takdirde hakikaten böyle bir... Ee, işte Bozca'da da Rum evi almak e, işte İstanbul'da Rum meyhanesi, o da, o da neyse bilemiyorum yani Rum meyhanesi, e, gitmek vesaire gibi bir, böyle bir, bir statüs söyleme haline gelmiş bir e, şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Evet kimliğin aslında böyle bir ikircikli <gülüyor> konumu var. Yani o inşaat sürecinde bir taraftan bir takım demetler oluşturuyor. Murat Güvenç'in geçen programda söylediği gibi yani E, ...mahalle okullarının falan ötesinde böyle bütün o kimliğe hitap eden büyük okulları var. Rum topluluğun yani işte Ebeli Adadaki okul gibi, <gülüyor> ticaret akademisi gibi falan bunlar yetimhane gibi. Yani her yerden öğrenci topluyor ve o içinde o kadar karmaşık bir topluluk var ki... ...neredeyse aynı bölgede farklı dinden, farklı topluluktan insanların yaşadıkları şeylerden... E, kültürel şeylerden, ve çe çeşitlilikten daha büyük bir çeşitliliği aslında aynı kimlik altında. Rum kimliği altında ya da başka bir kimlik altında bir demet haline getirip onu ortak bir şeye dönüştürüyor. Yani dizisel bir üretime kavuşturuyor aslında. Okul sanki bir endüstriyel üretim yapar gibi belli bir program çerçevesinde bir vatandaşlık kimliği inşa ediyor. Mesleki kimlikler de aslında aynı şekilde. Yani bunların artık yani demetleri alıp, toplayıp, bağlayıp ortak bir şey oluşuyor. Homojen bir topluluk gibi hı hı hı. standartlaştırması söz konusu. Aslında bu tabii ki şeyin ifadesi biraz önce hani İstanbul'un kapitalistleşmesinden bahsettik. Rum burjuvasinin gücüyle alakalı bir şey. Yani bu modern okullar dediğimiz şeyler aslında bu yükselen Rum burjuvasinin kültürel standartlarını yeniden yöneten, çoğaltan ve yaygınlaştıran kurumlar. Özellikle ticaret mektebi, buradaki zoğrafyon, hani patrikaneden biraz da daha bağımsız olan, daha yeni seküler mektepler. Bu yeni sınıfın bu güçlü artık kendi varlığını ortaya koyan zaman zaman patrikhane yani dinsel merkezde rekabet içerisine giren ama zaman içerisinde onunla uyumlulaşan bu yeni sınıfın biraz önce ifade ettiğim gibi kültürel moral standartlarının kodlarının hegemonyasının diyelim çoğaltıldığı merkezler... <gülüyor> Sadece değerler olarak dedi ya yani Bir taraftan hani konu sürekli oraya geliyor. Ee, bu dilsel farklılıklardan bahsettim. Türkçe konuşan Rumlar mesela. Bunun tırnak içinde düzeltilmesi, Yunan dilinin yaygınlaştırılması. Tersine böyle bir süreç de söz konusu oluyor. Yani Ortodoks toplulukların Helenize edilmesi okullar aracılığıyla. Dilin özellikle yaygınlaştırılmasıyla. Belli bir tarih ve kültür şuurunun yaygınlaştırılmasıyla. Bütün bunlar hakikaten o şeyle bağlantılı. Bir taraftan bir tabi... <Gülüyor> Rumlar örneğinde çok güçlü bir ulusal merkez oluşuyor bir taraftan. Bu akraba devlet dediğimiz şey. Yani 1830'larda bir Yunan Krallığı'nın oluşması mesela Yahudilerden ya da Ermenilerden farklılaştıran bir özellik Rumları. Ee, yanı başınızda bir ulusal merkez var. Bu ulusal merkez artık kültürel anlamda bir takım ulusal standartlar oluşturmaya başlıyor. Siz de bu standartlar etrafında sınanmaya başlıyorsunuz. İkinci boyutta İstanbul'da, İzmir'de bir güçlü artık e, Rum burjuvazinin oluşması. Bu burjuvazinde kendi Ee, ...moral, politik, e, kültürel değerlerini yaygınlaştırma çabası. Bu iki faktör birleşince çok yaygın böyle bir okullaşma. Bir de biraz önce bahsettiğim bu protestanlarla rekabet. O da daha dinsel bir başlangıç noktası. Bu üç faktör birleşince böyle çok gelişkin bir okul e, ağıyla karşı karşıya e, kalıyoruz Anadolu'ya. Çok yayılmış, e, çeşitli dereceleri olan biraz önce ifade ettiğiniz gibi... ...çeşitli ihtiyaçlar çerçevesinde yapılandırılmış bir e, okul sistemiyle karşı karşıya kalıyoruz. Ve aynı zamanda da <gülüyor> yani bu okullaşma biçimi e, yönetimsellik açısından da belki yani Osmanlı şeyini bize bu çok kültürlük meselesi falan diye geleneksel Osmanlı çok kültürlüğü falan dediğimiz bir şey var. Oysa ki bunun tam tersine bunun modern bir projeye dönüştüğünü görüyoruz. Yani Osmanlı İmparatorluğu imparatorluk olarak sanki tutunabilmek için ulus devletlerin kurulduğu bir şey şeyde e, bu ulus devletlere karşı aslında belli bir dışlayıcı önyargısı yok. ...tam tersine onları... ...içerici mesela İstanbul'da Yunan bayrağı kullanılabiliyor mesela bir topluluk tarafından hiç bu yadırgam yani bugün hiç asla düşünemeyeceğimiz bir şey. Kartpostallarda falan görürüz yani şey var yani ulus devletle rakip görmüyor imparatorluk kendini çok da fazla hatta belki de onları kucaklayabileceğini ve bu modern projenin içinde sanki Avrupa Birliği gibi bugünkü ya da Amerika Birleşik Devletleri gibi hani benzetmek pek belki doğru olmayabilir ama sanki böyle bir çok milletli Böyle dikey ayrımları olan, kendi içinde homojenleştirilmiş gibi gözüken aslında öyle olmayan yani sınıf farklılıklarının, sınıfsal asimetrini yani bu kapitalizmin hep birlikte ortaya çıkan sınıfsal asimetrinin yaratmış olduğu çatışmayı aslında bu kültürel ilişkiyle sanki bağlayabileceğini ve ...parlamentodaki işte o temas alanını... ...yaratmaya çalışıyor falan ki... ...bu da hiç başarılı olmuyor aslında... ...yani burada aslında piyasaya bir şeye sıkışması var... ...yerel topluluklarında fazla bir... ...mahalle dışına çıkma şeyleri de yok... ...imkanları olmadığı için... ...yani o ancak işte sayfiye kültürüne falan... ...şey olabilir... ...borçlu olabilir o temas... ...dolayısıyla bir topluluklarız temas alanında daralmış gibi... ...yani modern toplumun aslında... ...kamu salarını için... ...aslında siyasi anlamda bir politik deneyim... ...eksikliği olduğu da söylenebilir... Cemaatlerin çünkü kendi kamusu yani kamu dediğimiz şey aslında cemaatlerin özel alan gibi oluyor. Bugün bile hala ben Rum topluluğunda şey korkusunun yaşandığını görüyorum. Mesela bir okula kamu alanı deyince hayır hayır burası kamu alanı değil burası özel okul diyorlar. Niye? Çünkü kamu dendiği anda mezarlık olsun, dini yapı olsun, okul olsun bunlara kamu el koyacak. <gülüyor> korkusu da var. <gülüyor> yani o <gülüyor> kamu henüz bugünkü kamu içerici bir kamu değil. ...ama Osmanlı'nın böyle bir... ...kapsayıcı kamu şeyi var sanki... ...yani katılıyorum... Ee, ...orada iki şey var... ...bir tanesi bu tabi ki imparatorluk, ulus devlet... ...bu ikisi arasında bu... bu, bu e, ...idare teknikleri olarak... ...çok farklı şeyler ve muhtemelen bir dönem... Tabii ki imparatorluk şeyi... ...bu, bu semboller... E, ...sembollerde tekelcilik, dilsel tekelcilik... ...bütün bunları böyle kavramak biraz... ...zor oluyor... ...ama bundan farklı bir boyut siz de vurguladınız... ...bu e, Osmanlı modernleşmesinin... ...biraz paradoksal bir yapısı var... ...yani bir taraftan işte böyle bir... işte ...batı yakalama, bu geç modernleşme... Bu, ...bu bu kaçmakta gitmekte olan... ...treni yakalama çabası... ...hani çok yaygın sadece Osmanlı'ya özgü bir şey değil... ...bu Halet-i Ruhi'ye... ...beraberinde şeyi getiriyor... ...yani bir tür... ...farklı cemaatsel toplulukların... ...sekülar ya da dini liderliklerine emanet edilmiş... ...paralel modernleşmeler... ...yani... Dolayısıyla millet sistemi dediğim şey esas itibariyle aslında özellikle ıslahat fermanı sonrasında bir kurumsal kimliğe kavuşuyor. O zamana kadar aslında çok fiili bir yapı böyle bir tek biçimli bir yapı değil. Islahat fermanı sonrasında millet sistemi dediğim şey gerçek anlamda bir sistem haline geliyor. Onun arkasındaki şey şu işte bir takım milletler var bir takım topluluklar var. Bu toplulukların seküler ya da dini liderleri çobanları var. Osmanlı İdaresi bu çobanlara bu koyunları güdün şu istikamete doğru güdün yani işte bu modernleşme diyelim ona kabaca şu istikamete doğru güdün diyor ama bu paralel modernleşmeler işte Osmanlıcılık dediğimiz şey bir üst sınıf kimliği tabi belki problemi ve çıkışsızlığı da o oluyor. Esa itibarla bu koyunlardan ziyade o tabiri o metafordan gidersek çobanları Osmanlı eliti. kılmaya çalışan Osmanlı kılmaya çalışan bir şey. O şeydeki ahaliyle de uygulanmıyor. Ahaliyle ilgilendiği onların işte bu sistemler içerisinde paralel modelleşme projeleri içerisinde kapalı tutulması o parçalanmayı dediğiniz yaratıyor. Giderek onu daha kalıcı haline gidiyor. E tabii bir yerden sonra tıkanınca eee Çünkü hani modernlik dediğimizde esas itibariyle kitle siyaseti ve kitlesel seferberlik siyaseti. Bu tıkanıyor. Elit merkezli bir modernleşme projesi tıkandıktan sonra da Abdülhamit'le birlikte biz aslında bambaşka bir projeye geçiyoruz. Abdülhamit'le birlikte... Çok İttihat Terakide'nin ben o kanaati değilim. ile birlikte aslında biz bir tür milliyetçiliğe geçiyoruz. O Müslüman milliyetçiliği dediğimiz şey. Yani Müslümanlık etrafında bir toplumsal seferberlik projesi, Müslümanlık kimliği etrafında bir imparatorluğu aidiyet, devlete kitlesel aidiyet artık sadece. Şu şehrin eşrafının, şu şehrin, şu kasabanın dini önderinin, liderinin vesaire aidiyeti değil. Kitle seferberliği yoluyla aidiyet meselesi. Abdülhamit'le yani en modern padişah o anlamda. O tabii ki Bu kitle seferberliği de Müslümanlık aracılığıyla gündeme gelmeye başlıyor. Oradan sonra tabii başka bir siyasi topografiye geçmiş oluyoruz. Yani bu Osmanlıcıktan çok farklıyız artık. Kuşkusuz Abdülhamit diğer milletler vesaire onların önderleriyle iyi geçinmek ya da çatışmak ama onları bir yerde tutmaya çalışıyor. Ama esas itibariyle Abdülhamit'ten itibaren imparatorluğun esas ahalisi, esas unsuru diyelim Müslümanlar ve Müslümanlık etrafında tanımlanan bir Osmanlı kimliği daha hakim olmaya başlıyor. Ancak aynı dönemde de bir yandan da yani İstanbul'un <gülüyor> kamusal alanları denilen işte ne bileyim <gülüyor> en bildiğimiz Pera Galata. Ama aslında e, bu şimdi yeni yeni çalışmalar ortaya çıkıyor. Aslında tarihi Yarımada'da da e, Yarımada'ya akan bir şey var. Yani sadece belirli bir yerde değil etkileşimle daha geniş bir coğrafyada olan bir kamusal alan var. Ve bu yeni bir kozmopolitan e, kültür oluşuyor. ...popüler bir kültür oluşuyor. Biraz üst sınıf belki ama... ...mutlaka burada çalışanlar var, tezgahtarlar var... ...gelip gidenler var, bakan... ...çünkü kapalı değil artık hani böyle bir kamusal bir niteliği var. Dolayısıyla aslında burada bir sürü... ...hani daha bizim buradan görmediğimiz... ...başka dinamiklerde olduğunu ben... E, e, ...baya emin olmaya başladım. Çünkü bir yandan da şunu da düşünüyorum... ...yani edebiyat bize... Ee, çok önemli bir kaynak sunduğu için ve e, bu edebiyat edebiyatçılar da belirli gözlerle baktıkları için aslında bazı kutularla bize sunuyorlar ve biz de oradan onları hayal etmeye başlıyoruz. Olduğundan da belki daha farklı bir şekilde kuruyorlar. Yani biraz yani mesela bu kültürel imajineri, hayal, muhayyeleri yapamadığımızı ben düşünüyorum. ...bu özellikle son dönemler ...yani Abdülhamit döneminde aslında neredeyse olan İstanbul'u... ...biz hayal edemiyoruz aslında gibi bir hissi yani var. Yani şeyde çok haklısınız... ...yani bu bir, böyle bir kozmopolitik vesaire... ...bu ya da bu iç içe geçişler karşılaşmalar meselesinin... ...çok yoğun bir biçimde... ...yani biraz da bu değişmeye başladı doğru diyorsunuz ama... ...işte Galata Pera vesaire üzerinden okuyoruz ve tartışıyoruz... ...ve hani bir modern kamuyu da buralarda görmeye çalışıyoruz... ...altıncı dairede aramaya çalışıyoruz ama... ...yani şeyde çok haklısınız... ...daha plebiyen kamular kuşkusuz var... Ama sorun biraz önce bahsettiğim gibi bu plebiyen diyelim daha popüler kamular mı diyelim yani bu alt sınıflara ilişkin orada da geçişlikler var. Bunların bir siyasal dili ve siyasal ifadesi yok. Yani Osmanlıcılık üste kalan bir şey. Ona dair önerilen bir siyasal dil yok. Ya uzun uzun tartışmayayım. Ona önerilen siyasi dil ne olacak? Ona önerilen siyaset ya işte Müslüman milliyetçiliği oluyor ya da, da çeşitli cemaatlerin yine kendine has milliyetçi milli kimlikleri etrafında gelişen ...başka siyasetler oluyor. Dolayısıyla o popüler kamuoya bir dil kazandıracak yani bir tür buna bir sınıf siyaseti olabilir, sol olabilir, başka şeyler olabilir ama milliyetçilik dışında başka bir dil ortaya çıkmıyor. Evet ama mesela şey şehir mektupları var. Hani buraya mesela şehir mektuplarında hissettiğimiz... Yani ...ben adı konulmamış gündelik yaşantıdaki o şeyi... ...kamuyu anlamaya çalışıyorum. Yani burayı biz daha hayal edemiyoruz gibi geliyor. Yani bazı hani şehir mektuplarında hissettiğimiz... ...ama orada da hep nostaljize ettiğimiz... ...habir ki orada bir sürü yani satır ...acayip farklı bir, bir sürü şey de yazıyor... Dolayısıyla aslında ben şey diye düşünüyorum yani Türk Edebiyatı diye bize hani verilen metinler yetmiyor ve aslında mesela bu bahsettiğiniz gazetelerde falan böyle tür hani daha gündelik hayata dair şeyler ortaya çıktıkça biz ne olup bittiğini daha iyi anlayacağız. Yani bu yani ed bilindik edebiyat eserleri de bizi çok kısıtlıyor ve hani şablonlara da sokuyor ama... Yani İstanbul'un bu modernleşmesini anlamak için çok az imkanımız var gibi geliyor bana. Yani benim şey konusunda çok haklısınız. Bu, bu hani e gündelik karşılaşmalar üzerinden okumaya çalışmak. Dolayısıyla böyle merceğimizi biraz daha tabii ki hani İstos'ta zaman zaman tartışırken bu tip eserleri de öne çıkarmak. Biraz daha böyle hani halk sınıflarının popüler deneyimlerine. Çünkü... E sorun 100 yıl öncesine bakıyorsak 100 yıl öncesinde yazıp çizen çok sınırlı bir e, kitle var ve 100 yıl öncesinde yazıp çizilen ve biz tanıklıklarını aktardığımız çoğu zaman tabii ki daha böyle bir e, daha seçkin güzide kesimleri söz konusu oluyor ama bunun dışına taşabilmek mümkün mertebe daha farklı tanıklıkları gündeme getirmek dolayısıyla hani Samatya'nın kamusu neydi Samatya'da nasıl karşılıklaşmalar gündeme geliyordu bunun izni kuşkusuz sürmek gerekiyor. Benim böyle bir de bir şeyin mesela yani mesela Fransızcadan <gülüyor> çevrilen popüler romanları okuyanlar. Yani şey diliyle ajancak Rus okumayan. Ya yani illa sadece hani İncil de okumanın dışında mesela o dönemlerde aslında daha çok eee ...yayınlanan şeyler böyle popüler. Bugün adını falan duymadığımız yazarların romanları. Bu mesela burada bir ortak bir okuyucu kesim var. Yani çünkü e, Türkçe yayınlanıyor ve Türkçe bilen e, Ermeniler, Türkler, işte Rumlar, e, Yahudiler hepsi beraber böyle bir aslında böyle bir muhayile de var. Yani var kursuz, daha öslar en şey evet, yani, bugün... yani mesela biz bunu daha tam Ayırdığına varamıyoruz gibi Bugün geliyor. Diziler neyse Aynen. o dönemin şeyi veriyor, çok sayıda dile çevriliyor. Hatta yani Rumlar söz konusu olduğunda bu dinsel bir reaksiyon da söz konusu oluyor. <gülüyor> bu hafif romanlar. Bugünkü işte özellikle kadınlarımızın tırnak içinde kızlarımızın işte şeylerine. Çünkü kadınlar çok okuyor bu romanları. üst orta sınıf kadınlar okuyor ve onların böyle bir ahlaki dejenerasyonla yol açabileceği... Ee, i̇şte e, ne bileyim bu, bu, bu gönül maceralarına girişebileceği şey çok önemli. Ee, çeşitli toplumlar açısından şimdi bu kozmopolitik karşılaşmalar diyoruz ama özellikle kadın bedeninin kontrolünün kime ait olacağı meselesi çok kritik bir mesele ve özellikle kadının kimle evleneceği aman farklı bir toplumdan birisiyle evlenmemesi aman farklı çünkü kadın gittiği zaman o şey ulusal demeyelim ya da dini kültürel vesaire toplumdan gitmiş oluyor. Onun çocuğu da ayrılmış oluyordu Dolayısıyla kadın bedenini ve doğrudanlığını kontrol etmeye dönük. Yani hem seküler liderlikte hem de dini liderlikte de çok ciddi bir şey var. Bir hassasiyet bir şey var. Yani arşivlerde ben şey görmüştüm. 1950 yılında bile işte Patrikhanenin göndermiş olduğu işte böyle bir metropolitlik ne diyelim ona yardımcısı diyelim. Patrikhanenin rapor yazıyor şey diye. Şu kadar kadın... Ee, evli olmadan yaşıyor. Şu kadar kadının dini nikahı olmadan yaşıyor. Ee, şu kadar kadın ee, atıyorum evlilik harici yaşıyor. Şu kadar kadın işte Katolik'le evlenmiş, Ermeni'yle evlenmiş ya da Müslüman'la evlenmiş. Yani şimdi hadi şaşıracak bir şey yok çünkü hani Türkiye Cumhuriyeti Devleti dahi soykodu diye bir şey var yani. yani kimin kimle evlenmiş olduğu ve hangi soydan geldiği bizim zaten resmi devlet politikamız olunca hani bunu Rumlardan, Ermenilerden vesaireden esirgememek lazım. Onlar da tutuyorlar bunun çetelesini ve en önemli kurban tabi burada kadın ve şey yani kadının bedeni ve doğurganlığı üzerinde mutlak kontrol e, kullanmak gerekiyor. Biliyorsunuz zaten hani e, şey çok ciddi bir çatışma alanı da aynı zamanda yani özellikle Hmm. Cumhuriyet döneminde de Osmanlı modelleşmesi sırasında da işte Tanassure'den dinden dönme hikayesi evlilik dolayısıyla dinden çıkan bir işte Müslüman kadının Müslüman olmaktan çıkıp bir Hristiyan erkekle bir araya bir, birlikte olmaya başlaması. Bunlar hani hakikaten kolektif linç şeyleri. bu Bu tip mesela linçlerin Hani madem karşılaşmalar diyoruz, Linç'te bir karşılaşma. Bu tip, e, bu negatif anlamda karşılaşmaların tarihi henüz yazılmış değil ama çok ta, baktığınız zaman çok tarihsel kayıt var. Cumhuriyet dönemine uzanan bu El Zaniye olayı vardır, meşhur vesaire, kadın öldürür. Yani bu tip şeylerde gördüğümüz bu Müslüman e, erkek, Hristiyan kadın, Hristiyan ya da Yahudi kadın, e, erkek, e, Müslüman kadın, bu denklem içerisinde yaşanan çelişki, çatışkı, ihtilaf, tabii ki bu simetrik çatışkılar da değil yani hakim Müslüman grubu var ve bunda Müslümanluktan çıkmak özellikle yani zaten bir Korkunç bir durum ve bir ancak toplumsal reaksiyonla bir belki linçle dengelenebilecek bir durum olarak görülüyor. Dolayısıyla hani bunun da tarihine bakmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hani biz sadece şeyi gören işte aman işte ne kadar güzel bir arada yaşanıyordu vesaireyi gören ama bu bir arada yaşamın aslında ne tip asimetrik güç ilişkileriyle de damgalanmış olduğunu görmeyen bir yerden bakarsak hani bugün böyle bir arada yaşamı falan filan diyebiliriz düşünen insanlarsak eğer bugün o, onun olanaklarını e, kuramayız diye düşünüyorum. Bu emperyal nostalji e, dediğimiz şeyden de biraz ırak olmak gerekiyor. Çünkü hakikaten orada yani sadece milliyetçilik, Tukaka milliyetçilikle başlayan bir, bir kötülükten bahsetmiyoruz. Bu bu bir güç asimetrisi milliyetçilikten önce de var. E, milliyetçilik sadece aslında bu güç asimetrisinin üzerine oturup ona daha net ...somut, spesifik bir dil veriyor. Siyasal bir dil veriyor. Bir kitle mobilizasyonu e, dili veriyor. Bu da onu zaten daha modern kılan şey esas itibariyle. Burada aslında enteresan bir şey var değil mi? Fahişe Çika Hı -hı. örneği Hı -hı. var mesela. Hani okumadım ama çok ilgimi çekiyor. Biraz daha sizin yayınlarınıza da getirir sohbeti. Fahişe Çika kim? Neden siz bu romanı ele aldınız? ...işte biraz önce bahsettiğim... ...mesela nedenlerle alakalı... ...Fahişi Çika bize böyle bir... E, ...bir kadının... ...deneyimi üzerinden... ...hani bu işte ne diyelim ona ...en genel tabirle imparatorluktan... ...ulus devlete geçiş sürecinde... ...yaşananları bir sıradan... ...aslında göçmen olan... E, ...kadının deneyimi üzerinden... ...anlatması yani biraz aradığımız... ...hikayeler de bunlar çünkü... ...Rumlar dediğimiz şey... E, ...siz de ifade ettiğiniz an önce... ...böyle bir, bir, bir homojen bir topluluk değil... ...ben en çok şeyden bahsettiğim... Dil, ...dilsel heterojenlikten bahsettim ama... ...doğal olarak tabii ki sınıfsal... ...bir asimetri söz konusu... E, ...biraz önce bahsettiğim gibi... E, ...cinsel bir asimetri... E, ...söz konusu... ...Rum toplumun içerisinde çeşitli... ...ciddi, maddi, somut güç ilişkileri var... ...ve bu güç ilişkilerini... ...aslında ortaya da koyan bu çelişkileri bu ihtilafları ortaya koyan bir hani bir takım tanıklıklara başvurmak açıkçası istiyoruz çünkü bunları önemli buluyoruz. Bu homojen bütünler bu bir dönem için aslında faydalı da oldu diyebiliyoruz. Yani Türkiye'de azınlık çalışmaları başladığı ilk böyle bir 80'ler falan dersek eğer böyle 80'lerden sonra gelen şeyde şöyle bir şemayla karşı karşıya kalırız. Bir tane devlet vardır. Bir de azınlık vardır. ...fail devlettir, eyleyen devlettir. Devlet azınlığa bir takım politikaları uygulamaktadır. işte bunlar Türkleşme politikaları diyelim. ya yani bunda tek başına yan, yani yanlış bir şey yok da sadece bunu görmek problemli bir şey. Türkleştirme politikaları uygulamaktadır. Pasif e, şeyde, azınlıkta bunun mağduru olmaktadır. Yani reaksiyon bile gösterememektedir. Temel şema budur. Şimdi bundan biraz tabii çıkmak gerekiyor. Yani... E, azınlık dediğimiz, ekaliyet dediğimiz, millet dediğimiz, cemaat dediğimiz şeyin de eyleyen bir, bir eyleyen aktör olduğu. İki, çeşitli düzeylerde biraz önce bahsettiğim gibi çeşitli düzeylerde çelişki ve ihtilaflarla dolu olduğu. Dolayısıyla e, eğilerken, reaksiyon gösterirken bu çelişkilere, bu farklı konumlara göre reaksiyonlar sergilendiği e, gibi gibi gibi bir dizi faktörü ...ortaya koymak zorundayız. Bir de burada bence kaçırdığımız bir şey var. Yani hani her zaman üretim ilişkilerinden dolayı... ...Maksizm'in üretim ilişkilerinden dolayı sınıfları gördüğümüz için... ...İstanbul'da ya da Osmanlı'da olan bir sürü... ...aslında sınıf dinamiğini kaçırıyoruz. Çünkü burada ciddi bir aslında spekülatif... ...mesela finans yoluyla para kazanan ciddi bir burjuva var. Bu bu burjuvanın... Mimarları var, işte mühendisleri var, e, doktorları var, inşa eden, bütün kenti inşa eden çok önemli e, bir e, mimarisi var. Hani biz buraları kaçırdığımız için de tam algılayamıyoruz. Hani ben benim birazcık da, hani e, bu bildiğimiz şemaların dışından baktığımız zaman göreceğimiz çok şey var. Ve bunun en önemli aktörleri yani e, Rumlar, hani... Çünkü mesela mimarlara baktığımızda çok önemli Rum mimarlar var. Edebiyata baktığımızda, yayıncılık sektörüne baktığımızda keza öyle. Dolayısıyla Hani bu ilişkileri e, ortaya çıkarmamız daha da gerekiyor. Hatta onun ötesine gitmemiz gerekiyor. Çünkü e, yani mimarı, hekimi, edebiyatçısı vesairesi falan filan... ...bu biraz önce bahsettiğim bu bir e, yeni Rum şeyi var. Eğer şey e, burjuvazi dar anlamda değil, daha geniş anlamda kullanacaksak eğer kent soylu sınıf söz konusu şimdi bunun izlerini bunun hem kentsel mekandaki izini kültürel alandaki izlerini çeşitli izlerini ararken bakarken bunları hatırlamaya ve bugünü getirmeye çalışırken şöyle bir hataya da düşmemeye dikkat edelim yani o o dönem yükselen o sınıfın başarılarının bir övgüsünü yani onun zaferlerinin kültürel alandaki maddi alandaki zaferlerinin bir övcüsü haline gelmek durumunda da kalabiliriz ...kiş sıklıkla yapılıyor bu. ama Biz de varız çok, bir, derken aslında... ...bu, bu insanlar batıyorlardı. Mesela bu batma milliyetçilikle de... E, ama ...bağlantılı da hani Bu ekonomik olarak batıyorlardı. Bu bunun, ciddi bir şekilde bu, bunun, maddi şey de kaybediyor. Mesela e, buralara da bakmak. Evet, evet, nasıl kayboluyor? Çok, yok oluyorlar. Yani e, milliyetçiliğin hı. dışındaki sebeplerden... ...bu sınıfı yok oluyor mesela. Evet. Hani buralarda çok ilginç Benim bir bunu bunu şey dönüyor. Sormak istedim. Ya burada çok önemli bir şey söyledin. Yani bu söylediğiniz şey... yani ...eyleyen aktör olarak bakmamız gerekiyor. <gülüyor> ya burada bir öz silme eylemi ne? Ya da bir öz silme biçimine mi dönüşüyor acaba bu temsil? Çünkü sınıf perspektifi olmayan bir temsil ya. Bu klasik manadaki siyasal e, diz, şeyin oluşması, düzenin aslında bu mağdurların da aslında e, aktif olarak sürece katıldıklarını bir bakıma göstermiyor mu? Çünkü kimlik inşasındaki bu e, şey temassızlık diyelim. Sınıf perspektifini kaybetmek aslında mağdurun da şeyi yani neden olduğu bir şey kendi kendine öz silme yani kendi kendini aslında bir tür yok etme şeyine de dönüşebiliyor bu kesinlikle kesinlikle çünkü o zaman da şeyi görmemiş oluyoruz yani hakikaten işte malum bir dini seküler liderlik altında toplanmış bir homojen Rumlar şeklinde bir anlatı Bizi o liderliklerin ya yasını tutma ya onları övme Ya da onlara işte daha milliyetçi bir zaviyeden bakıyorsanız Tukak'a ilan etme şeklinde bir davranışlara sınırlamış oluyor. Halbuki sadece sınıfsal da değil biraz önce bahsettiğim gibi yani cinsel hiyerarşi Rum milleti içerisindeki ne diyelim etnik diyebileceğimiz hiyerarşi. Etnik demeyelim ama kültürel hiyerarşi yani Anadolu taşralığının küçümsenmesi, Türkçe konuşan Rum'un ya da Ermenice konuşan Rum'lar da var. Ermenice Rum, konuşan Rum'un küçümsenmesi, dışlanması vesaire bütün bu hiyerarşiler içerisinde çok farklı tepkiler söz konusu yani çok kabaca söyleyeyim işte Anadolu Rumlar arasında mesela yani Yunan ordusu 1921'den itibaren Anadolu'da asker toplamaya başladığında en başarısız olduğu bölgelerden bir tanesi de Anadolu'da çok asker kaçaklı söz konusu olmuştur. Yani çünkü Anadolu Rumları Osmanlı devrinden beri askerden kaçma firar etme sanatının ustalarından <gülüyor> hale gelmişlerdir. Aynı şeyi Yunan ordusu içinde yaparlar. Yani Osmanlı'dan Yunan ordusuna geçtiklerinde de orada da firar ederler. Mesela ama bir şey anlatısında kalırsak yani işte böyle bir seküler dinsel önderli var Üstelik bu zaman içerisinde ulusallaştı. Nihayetinde de tercihini Venizelizm'den yana yaptı diye bir hikaye anlatırsak böyle bir evrimsel işte imparatorluktan ulusa doğru bir doğrusal geçişten bahsediyoruz. Bu kadar doğrusal bir süreç değil. Kesintileri var. Bu doğrusal geçişi fiili olarak kesintiye uğratmaya çalışan çeşitli toplumsal kesimler var. Bunları görmemeye başlıyoruz. Görmeyince de... İyisiyle kötüsüyle milliyetçilik elimizde kalan tek şey oluyor. İyisiyle evet. kötüsüyle derken evet, bir taraftan işte devletin Evet milliyetçiliği var bir taraftan. <gülüyor> Peki bu kayıp bir öğrenicilik süreci yaratamaz mı? Yani asıl mesele bu. Yani o zaman bu süreçte kaybediyorsa insanlar aslında bir öğrenicilik. Bütün kaybedenler için yani o bütün kesimlerden de aslında bir şey hepsi çünkü kaybediyor yani kimliğin kazananı yok aslında. Burada aslında hani bu okullar okulu temalı, e, BNL'in de şeyi olarak, konusu olarak hem de dün akşam Galata Rum Okulu'nda açılan yetimhane sergisinden de alınan ilhamla bu soruyu soruyorum. Acaba bu farklı bir öğrencilik sürecine yol açabilir mi? Yani kimlik konusundaki bu Şey, bu model acaba başka bir şeye doğru yol açabilir mi? Bunu kazananların sorgulaması, bayağı şeylerin tahakküm içindeki şeylerin mekanizması içinde bunun sorgulanması mümkün değil ama kaybeden yani bu şehrin kaybeden nüfusunu dikkate almadan bu şehrin tarihi yazılamaz. Yani bu mesela bugün Selanik'te Yahudilerle ilgili bir merkez kurulurken Doğru. bunun üzerine kuruluyor. Hı hı. Berlin'de kurulurken bunu üzerine kuruyor. Yani bu şehrin tarihi de kaybettiği nüfus dikkate almadan ha, bunlar oldu geçti denemez. Mutlaka bunun bir şeyleri var, yansımaları var. Bizim bugünkü hayatımızda dediniz ya taşımak. Hı hı hı hı. Dolayısıyla bu öğrencilik süreci sadece Rumları da ilgilendirmiyor yani herkesi ilgilendiriyor. Acaba böyle bir şey için bir başlangıç teşkil edemez mi diye insan düşünüyor açıkçası. Ben kesinlikle katılıyorum. Yani sadece dünün kaybedenleri değil bugünün kaybetmekte olanları ve gelecekte muhtemelen durduramazsak kaybedilecek olanlar arasında böyle bir köprü anlatılara ihtiyacımız var. Ve o köprü anlatı da sadece yukarıda olup bitenlere odaklanmakla sınırlayamaz kendisini. Aşağıya inmesi... Özellikle sesi kısılmışlar, mağdurlar, çeşitli milletler, cemaatler ve azınlıklar ve topluluklar içerisindeki bütün bu sesi kısılmışlar arasındaki geçişliliklere bakması gerekiyor. Köprüler orada kurulacak, köprü anlatılar orada kurulacak diye düşünüyorum. Vallahi müzik arası bile veremedik. <gülüyor> Nasıl geçtiğini anlayamadık zamanı. Geçti. <gülüyor> bir geçti. Bir bir program oldu. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sıkı sağ olun. Tekrar bekliyoruz. İyi haftalar. İyi haftalar. İyi haftalar. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ve oraya gittiğim zaman bol bol kuşları gördüm sizi. Hazırlayıp sunanlar Ayşen Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Yani. Kolay kolay boşaltamadın yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nın herkese Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.